Tanımak isteyenler, Ayrıntı Yayınları'nın kurucularından Ömer Faruk'un e, biyografisine bakabilir ya da bizim podcast'imizi dinleyebilirler. Ömer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sevgili dinleyiciler, Ömer hocamla aslında yeni çıkan Yeni İnsan Yayın Evi'nden e, Yarabıçak e, kitabı üzerinden ve diğer e, kitaplar üzerinden bir sohbet başlatmıştık. Ama bu sohbet kitapla ilgili konuşmanın ötesine geçti. Bir takım teorik mevzuları Ömer Hocam'la konuşmaya başladık. İyi de oldu bu. Şimdi yine buradan devam edeceğiz. Sanırım 2-3 programlık bir seri olacak. Keyifli oldu benim için. Ömer Hocam sizin için umarım keyifli olmuştur. Öyledir, evet. Eyvallah. Onun için şimdi şeyden bahsetsek diyorum. Kitabın birinci bölümünde boşluk kavramı çok farklı bir biçimde ele aldığınızı görmüştüm ben. Buradan hareketle şeyi sormak isterim ben size. Doğu felsefesi sizce hayatımıza ne kadar? yani benim hayatıma çok şey kattı açıkçası onu söyleyeyim baştan sonrasını size bırakayım peki ama bu doğu şey boşluğa geçmeden önce bu son diyelim ki işte siyasi durum hakkında bir iki cümle kurmak isterim buyurun eee Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına dair bir vurgu çok fazla yapılıyor eee ve bütün zihniyetimizin bu kalıp içerisinde biçimlendirilmesine dikkat ediliyor. Oysa bu topraklarda Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin e, toplamında biricik olan ilk kez olan hem neşeli hem demokratik hem de e, katılım oranı son derece yüksek olan gezi oldu. Bu yıl aynı zamanda Gezi'nin 10. yılı ve Gezi'nin 10. yılı şey, ve Gezi'yi mevcut siyasi aktörlerin hiçbirinin ne öngörebildiğini, ne anlayabildiğini, ne de çoğaltabildiğini söylemek mümkün. Şimdi anladım, o yüzden bence 100. yıl vurgusu yerine Gezi'yi dikkate alan bir... Ee çabayı göstermemiz bana kalırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Öncelikle bundan söz etmek istedim. Evet. Çok güzel bir giriş oldu evet. Evet. Şunu da not olarak hemen ekleyelim. Siyasi aktörlerin hiçbiri ön seçim bile yapmadılar. Bunu dikkate almanızı rica ediyorum. Evet evet çok haklısınız. <gülüyor> Buradan Gezi'nin önemi daha bir ortaya çıkıyor. Bu yüzden diyebiliriz ki yaşadığımız krizin sonuçları sırf ekonomik değil, siyasi değil, aynı zamanda entelektüel bir krizdir. Bu krizi dikkate alarak bu durumu anlamak gerekir diyorum. Evet, şimdi Aslında. boşluğa gelelim. Evet. Daha önceki... Daha Siyaset eleştirisi yapmıştık bir önceki programda hiyerarşik siyaset. Tam da o şu an fiilen gerçekleşiyor. Yani evet, evet. dediğiniz gibi. Buyurun. Boş yani dur. çok umutlu olmayın. Seçim sonrasında da işimiz çok. Semptomatik düzelmeler olacak ama kriz yine kendi varlığını sürdürecek diyorum. Biz ekolojistler <gülüyor> <tüm düzenle düşünmeye gülüyor> olarak herkesi davet ediyorum açıkçası. <gülüyor> Evet, zaten biz ekolojistler olarak bugün onu konuştuk. Büyük nohut canmasındaydık. Ee, dedik e, bizim mücadelemiz, hükümet kim olursa olsun devam edecek. Bu kapitalizmin bir sorunu. <gülüyor> Doğa talanı hiç bitmeyecek yani. Bize Öyle. <gülüyor> Siyasetin de diyelim ki hükümetle devlet arasında cereyan ettiğine dikkatinizi çekmek isterim. Evet çok e çok şimdi Bir de bu yanı var. Yani burada Toplum siyasette özne değil. Az önce vurgulamış olduğum cümleye tekrar öyle dikkat çekiyorum. Hiçbir siyasi parti ön seçim yapmadı. Evet. evet. Buradan boşluğa geçelim. Evet, hocam. E, yahu sırf boşluk şeye ait değil böyle. Yani doğuda boşluktan söz edilmiş ama Hegel'de de boşluktan söz ediliyor. Benim kitabın girişindeki ilk epigrafım Hegel'le başlar böyle. O müthiş bir alıntıdır ve gözden kaçmıştır. Peki neden boşluktan söz etmek gereğini duydum? Şundan fazla güncel ve yerel düşündüğümüzü fark ettim ve bunun ee, Birikme durumunu yani söylemin birikmesini zihniyetin birikmesini yeterince açıklayamadığı kanaatine vardı. O zaman dedim ki ufkumuzun geniş olması için başlangıç ve sona doğuma ve ölüme üretim ve tüketime organik olan ve inorganik olana çiğ ve pişmişe. Dikkat ederek düşünmemiz gerekir. Bütün bu süreçlerin bilgisine haiz olur isek daha diyelim ki sonuç alıcı bir muhakeme tarzını dolaşıma sokmuş olabiliriz kanaatine vardım. Küçük bir ördek, örneğin jean Rousseau, insanlar hakkında insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağında çitten söz ediyor. İlk suç diyor evet, çit çekmeyle başladı diyor. İlk günah çit çekmeyle oldu diyor. Bunu dikkate aldığımız zaman şimdiki devletli toplumsallıkları Çin Berlin Duvarı'nı Yunanistan'ın bizim sınırımıza bizim kalkıp Suriye sınırına çektiğimiz duvarları anlamak mümkün olur. Bir de kapitalistlerin çok sık kullandığı bir şey kavram var, çitleme kavramı. Yani evet. bir kapitalist işletme işte bir nehir kenarını çitliyor, burasını ticarethane yapıyor, siz oraya giremiyorsunuz. Ya da büyük bir otel, bir kocaman bir sahili çitliyor, siz oraya giremiyorsunuz. Her yer çitleniyor aslında bir şekilde şu anda. Tabii çiti meşru gördüğünüz an zaten büyük bir yıkımın ilk adımı da atılmış olunuyor. Şuan buna ilk çitten söz ederek kalkıp böyle e, söz ederek başlamış. Yani işaret etmiş yani kalkıp. Yani başlangıç diyelim ki hatta kötülüğün örgütlenmesinin ilk biçimlenmiş hali belki de ilk çitin çekilmesidir. Özellikle. Derdim birazcık öylesi bir şeydi. Yani başlangıç ve son bilgisine haiz olarak düşünmemiz gerekir diye düşündüm. O yüzden boşluktan söz etmeye karar verdim. Çünkü boşluk, tanrı kavramını da, yani tanrıyı da düşünmemize yardımcı olan bir faktör. O zaman şeyi söyleyebiliyoruz. Acaba boşluk mu tanrıyı yarattı? Tanrı mı yoksa boşluğu yarattı? Evet. Bunu sorduğumuz zaman e, dini düşünceye karşı din dışı düşünceye Adına güçlü bir adım atmış olabiliriz kanaatine vardım. O yüzden boşluğu dolaşıma sokmak iyi olur diye düşündüm. Yani bir tür entelektüel hamle olsun kanaatindeydim. Boşluk üzerine düşünmeye başlarken e, araştırmalarım sonucunda da şey ortaya çıktı zaten. Hem doğu felsefesinde var doğru ama hem de batı felsefesinde bu var. Benden önce de düşünülmüş bütün bunların hepsi ama bu topraklarda çok da dolaşıma sokulmamış. Böyle. E, e, şey zaten hani doğu felsefesinde şey de söylenir ya. Aslında bir nesneye biçimini veren dışı değil için içerideki boşluktur nesneye biçimini. Tabii evet. Nesne yani temel olan boşluktur. Tabii evet. Öylesi bir şey. Buradan hareket ettiğimiz zaman birçok sorun için çok İyi bir kalkış noktası yakalayabiliyoruz. O yüzden boşluktan daha derin hiçbir şey yoktur. Evet. En derine boşluğu koyduğumuz zaman diğer bütün derinlik iddialarının tümü boşa düşüyor. Yüzeyde kalır. <gülüyor> <gülüyor> Boşluk derinliktir deyip o zaman <gülüyor> ikinci bölümümüze geçebiliriz. Ben şeyi sormak istiyorum size yaban ve evcilik meselesini e, özellikle epey el almışsınız. E, burada da hatta e, kurt köpek kıyaslaması var, kurtun e, yaban olduğunu ve insan insanın onu e, insanın onun üzerinde egemenlik kuramadığını falan. Bu mevzuları biraz sizinle konuşsak diyorum yaban ve evcilik. Benim de bu konuda biraz düşüncelerim, ben de aradım. Anladım. Ee, şöyle oldu, yani ee, daha önce bir yaratıcılık imkanı olarak Kaos adlı kitabımda fark etmiş ve yazmıştım bunu. Şöyle, bir düzen algısı ve kavrayışı var. Düzen, kaosu sürekli mahkum ediyor. Ona negatif bir anlam yüklüyor. Açık radyoda da bu kaos sürekli bu çerçevede kullanılıyor. Yani Ömer Madra bile şeyi kaosa negatif bir anlam yükleyerek kullanıyor. Oysa Nietzsche'de de bu çok var. E, Koç yayınlarında da kaos üzerine devasa bir kitap çıktı. Kaos iyi bir şeydir. <gülüyor> Çünkü kaos bildiğimiz anlamda yabana işaret eder. Hareketli ve hareketsiz canlı türlerinin insan tarafından yok edilmediği bir döneme, bölgeye işaret eder. Düzen çünkü kontrol edemediğini ve öngöremediğini ne negatif bir anlam yükler ve ona kaos der böyle. Anlamı orada negatif bir biçime çevirir. Oysa kastetmiş olduğu şey yabandır yani. O zaman yabandan yana isek yabana Kaos demekten vazgeçmemiz gerekir. Bir yaratıcılık imkanı olarak kaosla yabanı ve düzenin en uç örgütlenmesi olarak düzenli orduyu ele almıştım ben. Şunu da artık kabul etmemiz gerekir. Her düzenli ordu kolektif bir cinayet işleme örgütlenmesidir. Her devlet için bu böyledir yani. Ben peki bir, birilerine özellikle... kalkıp böyle işte adam öldürme eğitimini veriyorsanız bunun başka bir adı olamaz yani. Ben biraz önce yanlış mı anladım e, atlamayalım diye söylüyorum e, yaban kaostur dediniz sonra sanki tam tersi gibi bir şey oldu. Yok hayır yaban kaostur doğru. Evet tamam o zaman yani şey, belki... düzenin doğru. düzenin yabana yüklemiş olduğu anlam. Ona negatif bir bindirme yapmak için kaos sözcüğüyle e, vurgulanıyor böyle. Ha tamam Dü düzen o anlamda kullanıyor yabanı kaos olarak Tabii, evet. Aslında öyledir ama düzen onu olumsuz anlamda kullanıyor diye öyle kullanıyor. Tabii, evet. Öyle... Yani tamam. bizim yabandan yana ise ki ben yanayım, ona yüklenmiş olan e, kaos sözcüğünü pozitif anlamda kullanmaktan yanayım ben. O zaman Ömer Madra dinliyordur şimdi bizi size e, açık gazetede muhtemelen e, cevabını verir neden öyle kullanıyor ya da belki bir özleştiri yaparken <gülüyor> düşünce <gülüyor> güzel böyle içleştirilerdi. Evet. Şimdi bütün bunları işte anlayabilmek için ve yerli yerini oturtabilmek için edebiyat tarihine baktım ve diyelim ki işte Adanın Ada yani kalkıp ada kavramının e, bir başlangıç noktası olarak son derece elverişli olduğunu fark ettim önce bir. Sonra Robinson Crusoe'yı tekrar okudum. Robinson Crusoe edebiyatın ve romanın neredeyse kurucu metni. Modern romanın. Evet, değil mi? evet yani birçok düşünür de e, bunlar arasında işte Gilles Deleuze de var. Marx da var. Onlar kapitalizminde kurucu metni olduğundan söz ediyorlar. Çünkü e, başlangıçta bir kişi bir adaya gidiyor, her şeye yeniden başlama imkanına sahip, ona kimse şunu yap, bunu yap falan filan demiyor. Ama diyelim ki içerisinde yaşamış olduğu zihniyet dünyası, onu doğaya ve bir başkasına hükmetmeye göre kurgulanmış. Hükmetme isteği de yok aslında. kalk. Yani Ortamı da yok. Kimse ona şunu hükmetme hükmet falan filan demiyor yani. Tek başınasın. Ulan doğada ama yani bu hükmetme isteği o kadar güçlü ki önce doğaya hükmediyor. Sonra işte cuma geliyor. Bu sefer de cumaya hükmediyor. Yani bu anlamda Robinson Crusoe metni Kapitalizmin başlangıcı olarak okunabilir. Devam edelim. Ee, şimdi bu 2018'de Der Spiegel, Der Spiegel dergisi şey yaptı böyle bir kapak hazırladı. Ee, seçilmiş tek adam rejimlerini otokratlar olarak işte gündeme taşıdı. Yüzyıl 100 yıl öncesinde monarşiler döneminde seçilmemiş tek adamlar vardı. Ama şimdi seçilmiş tek adamlar dönemine geçtik. Artık ahali de halk da oy vererek tek adamları seçmeye ve benimsemeye başladılar. Bir evet. gelin diyelim ki işte manşetine çekmiş olduğu aktörler arasında Trump vardı, Putin vardı, Çin'in devlet başkanı Xi Jinping vardı ve Recep Tayyip Erdoğan vardı. Brezilya'yı, Macaristan'ı, Afrika'yı ve işte Filipinleri falan da dikkate alacak olursanız büyük bir yekün ortaya çıkar. Yani başka bir dönemdeyiz artık. İnsanlar... Seçilerek yani seçerek tek adam rejimini istiyorlar, benimsiyorlar, ona katılıyorlar. Yani. O zaman diye düşündüm bu herhalde bu insanlar da evcilleşti herhalde diye düşündüm. Çünkü yabanla evcil arasındaki farkı bir cümleyle ifade edecek olursak öngörülemez ve ele geçirilemez olmasıdır. Yabanı karakter eden şey evet. Evcil ise öngörülebilir ve ele geçirilebilirdir. Seçilmiş tek adam rejimlerini destekleyen her kişi ve her toplum öngörülebilir ve ele geçirilebilir bir karaktere sahiptir. Bu da dikkat edelim diye ben ya şeyi sormak isterim size. Mesela biraz hayvan hakları meselesinde ben biraz farklı da düşünüyorum. Mesela evcil hayvan eğer bir sokakta yaralanma bakıma muhtaç durumu falan olmadığı sürece mesela ben pek evcil hayvan beslemem yani beslemeyi düşünmüyorum. Yani işte bir akvaryum, bir ne bileyim köpek, kedi yani o onların doğasından koparılmasına bir enflasyon yaratıyor gibi düşünüyorum insanlar. İşte psikologlar da şey diyor sürekli çocuklarınızı işte hayvanla evde hayvan besleyin, temas etsin. Yani psikoloji de buna hizmet ediyor. Yani tamam iyi gelebilir evet iyi geldiğini ben de görüyorum kendi çocuğum üzerinden ama yani bu çok insan merkezli geliyor bana. Yani bir hayvanı siz bana iyi geliyor diye doğasından koparıp eve kapatıyorsunuz. Siz istediğiniz zaman sokağa çıkabiliyor. Siz isterseniz çiftleşebiliyor istemezseniz çiftleşemiyor kısırlaştırıyorsunuz. Ya yani bir sürü bir sürü şey yani içinden çıkılmaz bir hale gelmiş durumda şu anda. Her yer e, kedi köpekle e, kısırlaşıyor. E, bir sürü insan besliyor sonra bakamıyor sokağa bırakıyor sonra çocuğunu alıyor çocuk o sorumluluğu almıyor başka bir şeye dönüşüyor İşte o köpeği kediyi beğenmiyor başkasını alıyor onu beğenmiyor diğerini alıyor yani bu, bu canlılar tamamen nesneleştirilmiş durumda süremiz de çok az kaldı yani buradan buradan kesinlikle şey katılıyorum var. evinde kedi ve köpek besleyen her kişi çok dikkatli bir cümle kuruyorum şimdi Robinson Crusoe'nin izinden gidiyor demektir. Adada da Robinson'un köpeği vardı. Adorno'nun ünlü lafıdır bu. Minima Moralia'da geçer. Tahakküm önce doğada başlar der. Ardından kadınla sürer der. Sonrasında çocukla kendisini güçlendirir der. Ben Adorno'nun yani... şey sözünü de çok severim. Orada hazır Adorno'dan siz bahsetmişken hani bir vegan olduğum için çok hoşuma gider o sözü. Auschwitz'e giden yol mezbahalardan geçer der. Yani çok çok etkileyici bir sözdür o gerçekten. Peki. Ee, devam edelim. Bir Şunun dakikamız kaldı. Edelim. Toparlayarak devam edersek e, zaten üçüncü programa sarkmış bulunuyor şu anda. <gülüyor> tamam. Şundan söz etmek istiyorum. Peki gezi neden oldu? Nasıl oldu? Herkes bu denli evcilleşirken şöyle... Yağmurlu bir gün, çok erken saatlerde yürüyüşe çıkmıştım. Bir salyangoz arkadaşa rastladım. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan karşıya geçiyor. Ulan dedim yani <gülüyor> sabahın köründe ne yapıyorsun sen burada falan diye düşündüm. Ve salyangozun şehrin merkezinde yaşayabildiğini falan fark ettim. Ve ondan sonra aylarca ben etrafa bakarken... Evcilleştirilmemiş bitki ve hayvan izi sürmeye başladım. Evet. Yani şehirde olmamıza rağmen evcilleştirilmiş bu kedi, köpek, akvaryum, kuş kategorisine girmeyen hayvan ve bitki türlerinin de sağda solda saklı bir biçimde zaten yaşamış olduğunu falan gördün. Onları da listeledim kitapta yaklaşık 40-50 tane isimden söz ediyorum vaktimiz varsa bazılarından falan söz edebiliriz. şöyle hocam e, vaktimiz kalmadı şöyle yapalım mı Bu yeniden yabanlaştırma e, George ya da atıfla bir dahaki programda konuşacağız zaten e, siz ona zaten hazırlıklı gelirsiniz e, bu hayvanların ya da bu bitkilerin isimleriyle orada onunla başlarız e, üçüncü programda öyle devam ederiz süremiz şu an bitti <gülüyor> Bu sözü vererek dinleyicilere programı yavaş yavaş kapatalım. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Tamam. Sıkıbı haklı geçti zaman. Sevgili dinleyiciler programı Emma Şapli'nin Spantelestella parçasıyla kapatıyoruz. İki hafta sonra görüşünceye dek sevgili Ömer Hocam'la hoşçakalın.